]MM ben... Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel afirin Muhammedin ve alidi ve sahbiy ve ecma'in Meventa bi ahud-i ihsanin illa yevn-i emmâ bâh bulunduğu bir kitap bu. Bu kitabın yazan, bizim hocamızın, hocasının hocası. Eski Yaman'da yaşamış. Çok teşhid bir hadis alimi. Uluslararası, Kitaplara ismi geçmiş bir tarihidir bu. Bu kremanın köpesi vardır. Tavdülü de i̇şte, ruhu müşah etsin, makamını âlâ etsin. Onu kitapta okuyoruz. Açılan sayfada. Ee, birinci hadisi. Sayfanın birinci hadisi. Yetekar zaman ve yukbadur dilim <Sessizlik> ve tazharul fitenir Ey yektürün kendi bile ve ben hep yarasına da tane el Bu e, mesel İmamı Ahmed bin Hanbel Hazretlerinin üzerinde de var. Meşhur hadis alimi İmam Buharinin sahihinde var bu hadis. Ey bu konuda radya mal. Tabii var Bir hadisi şöyle. Bana da metne göre anlatayım Ahir zamanda ne olacak? Yani bu ümmete sonuna doğru zamanın devirin sonra dünyanın boğdurmasına yakın geldiği zaman ne olacak? Bu geldi, birinci öncesi. Bu zaman. Neler olurmuş? Bir zaman yakınlaşır. Diyor. Yakınlaşmaktan murat acaba ne olabilir? Yani, e, dün ile bugün arası bir mesaj değil mi? Efendim, ee, zamanın yakınlaşması demek bu aradaki zaman sanki hızlı geçiyormuş gibi. Bereketsiz. Hızla. Hıt diye geçiyor. Bereketsiz, insanın bir şey yapamadığı, böyle olayların hızla geçtiği haksız, gereketsizleşir yani zaman. Bu bir. Bu manevi bir izan. Maddeten zaman yakınlaşabilir. Mesela 24 saate olan 100 gün, 18 saate iner mi? 15 saate iner mi? Mesela. Gülkte bir olay olur. Yanından bir kuyruklu yıldız geçer. Bir tesir eder. Bir şey olur. Bir Dönüş için. Mesela burada değil ama kıyamet alametlerinden birisi güneş batacak. Batıdan Üç gün doğmayacak, doğudan üç gün bekleyecekler doğmayacak, sonra batıdan doğacak, doğudan doğar bir güneş, batıdan doğacak. Hatta o zaman soruyorlar Peygamber Efendimiz'e, bu sahih bir söylüyor ki Tüyanet elâbet veren birisinin bir, bir güneşin, Tulu'u şemsin min mağri bihâ, güneşin battığı yerden gerisin diye doğmasın. O ne birisidir. O zaman sahibi kiram hemen sormuşlar, demişler ki Ya Resulallah peki biz o zaman yetişirsek namazı nasıl diyeceğiz? 3 gün güne bir Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz de günlerin normal olduğu, tabi olduğu zamana göre kıyas ederek öyle kılarsın. Buradan ne çıkıyor? Bu hadis-i çıkan ders nedir? Dünyanın kuzeyine doğru gidildikçe efendim, öyle yerler oluyor ki, Almanya'nın kuzeyinde bir İsveç'in kuzeyine doğru efendim, güneş batmıyor. Almanya'da olmuyor da İsveç'in kuzeyinde altı güneş batmıyor. Yükseliyor hukukta, alçalıyor ama bakmıyor. Tekrar yükseliyor, yine bakmıyor. Altı ay güneş batmayan yerler var. Güneş batıyor, doğmuyor. Katar bir aydınlanıyor, alacak karanlık oluyor, diye biraz daha kararıyor, bir alaca karanlık oluyor, bir biraz daha. E şimdi, böyle güneşin doğmadığı, batmadığı yerlerde ya da namaz vakitlerinin teşekkül etmediği zaman yerlerde, mesela yatsı ne zaman olmuş? Yatsı, güneşin battığı yerde kırmızılığın kaybolup da oranın derciğerti olduğu, gecenin oraya da çifttiği zaman mesela. E böyle bir şey olay olmuyorsa, Yani oradaki kırmızılık hiç geçmeden, burada kırmızılık daha varken, yeri de bir doğma yerinden kırmızılık başlarsa ne olacak? Burada yaşı olmadan sabah alma başladı bak. Çünkü doğudan kırmızılık ışık başladı mı, artık imsak olmuştur, imsak kesilmiştir, sabaha vakit girmiştir. Bak yassığı vakti olmadı, sabaha vakti başladı. Böyle şey olur mu? Hocam bu anlattığı şey olur mu? Oluyor, benim başıma geldi. Böyle evet, oluyor, yassığına geldi. Almanya'nın bazı yerlerinde de böyle oluyor. Yasının vakti teşekkür olur. Böyle namaz vakitlerinin tarif edilen şartlarının teşekkür etmediği zamanda namazı nasıl kılacağız? Peygamber Efendimiz'in bu hadisi biraz daha aşağılarda namaz vakitlerinin teşekkür ettiği hangi şehir varsa ona benzeterek kılacağız bitecek iş namazlarımız geri asatacak. Yani namaz vakti teşekkür etmedi diye kılmamak yok da ona benzeterek kılmak var. Şimdi o zaman her bir namazın ne yaptı? Her bir namazın ne yaptı? Bakın yastığın altında gördünüz. Bakın tesekkül Şimdi şimdi Evet, işte onları biliyoruz biz. Yani o dediğiniz şeyleri, hepsini ben de biliyorum, hocam da Biliyoruz ama alimlerin de cevaplarını biliyoruz. Bu durumda ne yapmak gerektiğini. Yani o zamanımızın sonuç olarak söylediği, kıymetli alimlerimizin söylediği sonuç O sonucu nereden çıkartmışlar o kıymetli alimlerimiz? Demin söylediğim Kıyamet Hadesi'nde. Madem güneş doğmadı, o nasıl kılacağız diye sahibi-i kiram da, Evet ki olduğu zamanlardaki vakitlerde kılarsınız buyurunuz. Demek ki buralarda e, teşekkür etmediği yerlerde de teşekkür eden yere benzeterek o saatlerde kılarsak mesele biter diye. Ütümü hadisten çıkartmış oluyor. Bule Tamam. Kılmayanın şeyi yok. Mesneli yok, mesnetsiz. Beş vakit namazın bir tanesini kılmamış oldu. Evet. Ama bu alimimizin mesledi var. Hadisi şeylerinde yaptı. Doğru olan bu. Biz şimdi ihtilafları söylemeden öyle demiş, bu öyle demiş dersen cemaatin aklı karışır. Öyle demeden doğruyu söylemeyi karar aldık. Yani her yerde ihtilafları söylemeden doğruyu söylemek olur bir tane. Şimdi Konya'da bir büyük alim varmış. Onun bunu şimdi külliye yapıyorlar. Kocaman... Bir cami yapıyorlar ki Konya'nın merkezinde bir iszade efendim camii diye Konya'lılar bilirler, şahane bir külliye yani camisi her şeyi var, güzel bir şey oluyor. Şimdi o hocanın hocası var. O evliya Allah'tan bir insan Yani böyle kerametlerini her gün anlatıyor. Efendim e, kerameti de anlatalım, bir keravetini de anlatalım da Allah e, ruhun şahat olsun, şefaatini erdiyorsun. Birisi Kapı Camii'nde, o Konya'nın meşhur bir camisidir, merkezi, birer merdivenle çıkıyor. Kapı Camii'nde, efendim, bu kocanın yanına gideyim demiş, çocuk çocuğum olmuyor, şuna söyleyeyim, efendim, e ''Bizim için dua etsin, çocuk çocuğunuz olsun.'' demiş. Ondan sonra Hüya dosdoğru kalkmış bunun üstüne yürümüş, hız hız gelmiş işinden, ''Sen demiş, senelerce önce lah arasında evlenince, isterse çocuğun olmasın.'' demedin mi? ''Bak bana dua etsin.'' diye söylemeye mi yetleniyor? O duana geliyor, hem de senelerce önce söylediği bir yanlış sözünü, Hatırlatıyorum. Çocuk orman işinin seviyesi olur diye yani Yani böyle güzel. Şimdi bunun hocası da bu niyeti bir hoca yani. Kadının birisi gelmiş. Efendim demiş, işte kuyunun içine bir hayvan düşerse ne yapmalı ne yapalım lazım falan. O da demiş ki 200 kova su çekersin kuyudan dışarı dökersin. Ama demiş işte iki yüzler çeksen. Yani el bir daha çeksen daha şey, işin iyi olur falan demiş. Hemen hocası böyle bir cevap verecek diye bakıyormuş. Hemen orada demiş, bacım demiş, kızım demiş, ne dediyse soru da. 200 kova suyu çek, 200 birinci kovayı getir bana içeceğim. Demiş. Hadi Allah demiş. Kadını gönderdikten sonra da talebesine demiş ki, Oğlum halka çatal söz söyleme. çeşitli söz söyleme. Çünkü doğrusunu unutup eğris hakkında kalır. Unutur, karıştır, böyle mi, Öyle mi Bir tek doğruyu söyle, doğruyu bilsin. Eğrisini hiç söyle. Eğrisini... Zaten kafasında bir sürü derdi var, adamın sıkıntısı var, fikri var. Sadece doğruyu söyle, çeşitli da, Efendim istilaflı söz söyleme demiş. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü, millete bir söz söylüyorsun, unutuyor, yanlış hatırlık oluyor. Bir de Hoca Efendi'den duydum, şöyle dedi, diyor mesela. Birisi, yine fıkraya geçtik, yani. burada bunu bıraktık. Daha birinci hadisteyiz. Fıkraya geçtik. Birisi, iki müslüman konuşuyorlarmış, birisi ötekisine demişti. affedersiniz. ...eşek alırdığı zaman... ...biz bozulmuş. Bir kişi de demiş ki, hadi oradan ya, öyle diyor şey mu yani? Eşek alır, yani ne olacak, herkesin abdesti mi gidecek yani? Bir ilgisi var, o o onun bağırması, abdesti bunun burada kendisinin abdesti, abdest bozmak... ...neden olur, belli, kararsalık olur. İnsan, küçük abdesine, büyük abdesine çıkarsa bozulur filan, uyursa, yaslanarak... O zaman burada yani böyle eşek bağırdı, anladı diye abdest bozulması yok dedi. Yok demiş, var demiş. Olmaz demiş. Yok demiş, ben meşhur adım Filancı'nın vaazında bunu öldüm demiş. Geldim, bir de söylüyor. O adım böyle söylüyor. Vallahi söyledim. demiş. Vallahi söyledi. Değil mi? Efendim? Kalkmışlar o halde gitmişler. Hocam demiş. O yakasından tutup götüren. Bu diyor ki, eşek anırdığı zaman ateş bozulur demişsiniz. Ben de inanmadım, size sormam lazım. Alim şöyle başını eğmiş, biraz böyle sağlamış birkaç zaman, akça katı, kambur, çıkmış bir yaşlı başlı Alim. Öyle dedim demiş. Öyle dedim. Ama demiş. Bu senin arkadaşın vaazın ilk yarısında uyumuş, tam vazın sonuna geldiği zaman uyanmış, en son cümleyi duymuş demiş. Ben şöyle söyledim demiş. Söyledim bu çocuk. Tamam. Demiş. İlk başında uyumuş da sonunda uyanmış, son cümleyi duymuş demiş. Şöyle bir insan gidiyor. Daların hayvanlığının üzerinde. Efendim. Namaz vakti geldi de, ineyim, namaz kılayım dedi, hayvandan indi. Abdest bozacak, abdest alacak, ezan yapacak, namaz kılacak adam, değil mi yolculuk? Hayvan ürktü, kaçtı. E, o tarafa baktı yok, bu tarafa baktı yok, şu tarafa baktı yok, hayvan git. Su da hayvandan. E, namaz vakti de geçecek, bu adam değerli maddesi şu Su olmadığı yerde değerli maddesi Teyevmi maddesini aldı. Efendim namazını kılacaktı. Ama... Eşek seslendi. Anırdı. Ha, tamam. Yakında su. O zaman olmaz. Teyevmi bozuldu. Yani... E, <gülüyor> suyu, suyu, evet, suyu görünce... Suyu bulunca <gülüyor> Teyevmi bozulduğu için... Gider... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunlar fıkra ama... Güzel şeyler. Yani insanın lafı doğru anlaması lazım. Herkes de doğru anlasa bile bazen böyle yanlışlıklar olur. En iyisi ağzından insan eğer söz çıkmamalı. En iyisi bu. Şimdi ben bizim dört tane derdimiz var. Bir uluslararası gaziyomuz var. Bir bölgesel televizyonumuz var. Şimdi ben gazetelerde edepsizim birisi din düşmanının birisi. Bir daha söylerim. Veya hükümetten tanıdığımız, merhabamız olan birisi bir laf suyla. Veya, paşalardan, ağalardan birisi bir laf suyla. Ben eğri sözü hiç yazmam. Onun doğrusunu yazdım. Eğriyi yazıp da adamın kulağına eğriyi sokmamış. Şu mesele de, işin aslı şöyle bir, ne doğru yazar. Yani benim şeyim o, aldığım karar o. Şimdi, gelelim şeye, yani namaz vakitlerini teşekkül etmeyen bir beldede aşağıda teşekkül eden yere uydurularak namaz yine beş vakit duracak. Namazın dört vakte, üç vakte inmesi olmaz. <gülüyor> sor da bundan sonra sor. Aklan oraya takılıp kalıp bu sefer... Namaz uzuldurmadı. Camilinde uygun son oldu yani. Camahtta tamam. öldürdü. Sonuçta iyi olmamış yani. Ya, zaten öyle. sonucun öyle olacağını. Dan dolayı bile öyle denemesi lazım. Neyse. O da cemaati korumak şeyi yazılıyor. Yani temfiri cemaat diye bir mesele vardır. Temfir ne demek? Nefret ettirmek demek. Hocaların dikkat etmesi gereken işlerden birisi nedir? Temfiri cemaat yapmamak. Yani cemaati nefret ettirecek iş yapmamak. Cemaati temfir ettirirsin, yani nefret ettirirsin camiye gelmez. Ayrıca dağılır cani, cemaat az olur filan. E ne yapacak? Mesela neden olur? Hoca iyi niyetli, mübarek hocamız var. Aksakal'da, nur yüzlü, iyi bir hocamız var filan. E o çok uzun namaz duruyor. Hadi o camiyeyi Gel. Evet, o çok uzun kıldırıyor namazı. Şu camiyeyi Bak, uzun kıldırıyor diye gelmez canım. Ne yapacak? Kısa kıldırıyor. Allah razı olsun, Hoca Efendi bugün Cuma. Yı... Hem güzel konuştu. Hem tam kıldırırdı, hem kısa kıldırırdı. İki şekilde git. Çok, çok çok hoşuma gitti. Yani. Allah razı olsun. Çok hoşuma gitti. Uzun uzun konuşursun, işçi kıvranmaya başarır. Karnı, Karnını sancı saplamış gibi kıvranmaya başarır. Neden? İş yerine gidecek, 2'ye 20, 20 kadar teslim olacak. 5 dakika park işi var. Bilmem. ikiy otuz orada olması lazım. Ocağı uzak tutuyor da diyor. Tamam hocam, yüzünü seveyim. Allah razı olsun ama filan demeye başla. Ben de şey Benim de ekmek param, dinler, boz kızar, dinler, üç defa beş defa bunu yaparsak ceza olur filan diye düşünüyor. Tabi onların hepsini dikkat etmek lazım. Peygamber Efendimiz bir gün sabah namazında kul evcubirat bil kalam, kul bilmezse çabuk kılıyor. Sabah namazında Hazreti Efendimiz uzunca sureleri okur Peygamber Efendimiz. En kısa suleyi okuduk, Esselam aleykümler, Kullar selam aleykümler, Efecullah dedi. Sahabe-i kiram, Rıza'nı Allah'ın, sordular, Ya Resulallah bu sefer, namazı, acele çabuk kıldırdın. Seden, arkada kadınlar kısmında çocuk ağladık, annesi huzursuz olmasın diye sabuk kıldırdın. Muhakkid, ihtiyacını düşünmeli. Diyor şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz kendisi, namaz kıldırıyor, kılacağı zaman kendisi, İstediği namaz olsun. İstediği sureleri okusun. Ama cemaate kıldıracağı zaman namazı kısaca kıldırsın. Çünkü içlerinde zayıf vardır. Yaşlı vardır. Hasta vardır. Şimdi Allah rahmet eylesin. Bir hoca efendi cumaya gitmiş. Nuri çıkıyorsam. Müşür bir adam hoca efendi. İmama demişler ki kutbeyi kısak etsin. Yani kısak tuttur. Bir de i̇şte hocamız vardı, hasta, dayanamıyor filan diye bildirmiş o Zeycani'yi dekiler. Bu da müftülü falan yapmış, Türkiye'nin tanınmış bir alim. İsmini söylemiyorum. Olay, başından geçen olay biraz tatsız olay olduğundan ismini ondan söylemiyorum. Sevdiğimiz büyük bir alim. Efendim, şıkkıyı bir alim. Şıkkıyı uzatmış, o yaşlı alim de altını ıslatmış. Yani şıkkıya. Sanmıyor. Bu başımdan söyledi. Onu getiren, efendim camiye getiren yardımcısı, genç, söyledi hocaya. Yani çok uzak mı dedi? Bak şimdi bu namazı kuramadı işte şimdi. Halkını ıslatmış. Kuramamış gibi yani. artık. İhtiyar. Allah şey yapmasın. Yani insan sağlıklı bir şey değil de. Hasta oldum, neler oluyor. Ümidesi bulamıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yani cemaatini düşünmek lazım. Gelelim hadis-i şerifeye. Zaman yakınlaşırdan maksat, bereketsizleşir, düze geçer. Bir şey yapamaz. Ay Allah, Akşam olmuş ya, bugün hiçbir şey olamaz. Yapamazsın ya. Bereketsizleşir zaman. Bu manaya olabilir. Bu manevi bir tabir. Bir de 24 saat tutabilir. Neden? E bak işte Güneş 3 gün batacakmış da batıdan doğacak. O nasıl olur? O dünyanın ekseni böyle giderken efendim dünyanın ekseni bir olay olur. Böyle dönerse o zaman efendim, batıdan doğar. Demek ki dünya e, yanından kuyruklu yıldız mı geçecek, manyetik bir yıldız mı geçecek, ne olacaksa ekseni böyle bunun etrafında dönüktü. Böyle dünya, böyle dönüyordu, böyle güneş etrafında dönüyordu. Efendim, yanından bir yıldız geçti, bir geçti, bunu bir salladık, o böyle oldu. O zaman gene aynı dönmesine devam ederken ne olur? O zaman batıdan güneş batığa, batıdan da. Benim aklıma gelen bu. Hazir Şerif sahi, F.T.M. Efendimiz Ondan olabilir. Kim bilir ne olacak o zaman da? Yanından Halley kuyruklu yıldız mı geçecek? Başka bir şey mi olacak? Bir şey olacak da öyle olacak. Heh. Hakikaten zaman kısalmış da olabilir ihtimalini anlatmak için söylüyorum. Yetekar adı zaman. Zaman yakınlaşıyor. Yakınlaşmaktan murat ne olabilir? Bir cümlede eğer ilk manası yüklendiği zaman bir mana çıkıyorsa o zaman o ilk manası şey yapını dişidir. İlk manasının akla mantığa uymaması durumunda normalde şey efendim o zaman mecazi manası vardır burada. Bir başka türlü manası vardır dedi. Manevi bir manası vardır dedi. Oradan görülür. Mesela Bizim aslanlar misal veriyor. Bizim aslanlar efendim Galatasaray'a 9 tane gol atmışlar. Şimdi düşünelim aslan Löwe Almanca Aslanlar top oynamaz. Top oynasa Galatasaray yenip de kardeşine gol atamaz. Zaten aslanları görüyor, kalır kalır saray ortada kalmasın. Ne kalır saray kalır, ne kale kalır. Yani demek ki burada aslanın hakiki manası yok. Ne manası var? Mecazi manası var. Bu tuttuğu takımı seviyor, takımın mensuplarını aslan gibi görüyor. Enzetme var burada. Enzetme manası var. Aslan kelimesinin hakiki manası yok burada. Aslan gibi olan bizim takımın taraftarları öbür tarafa 7 tane gol Bu buna basit. Ha. Asıl mana mümkün olmazsa mecazi manaya, asıl mana imkansızlaşırsa mecazi manaya geçiyor. Ama en fazla sözlere asıl olan asıl manadır. Asıl mana mümkünse asıl manadır. Kur'an-ı Kerim'de bu böyledir, hadis şeriflerde böyledir. Yani asıl mana mümkünken öbür tarafa kayılmaz. Tamam, bu bunu böyle demek değil Ama asıl mananın olması böyle. Arslanlar futbol maçı yapmaz, öbür tarafa koyu atamaz, böyle bir şey olmaz. Ha. Bir e, kaline imani ah, yani bir onun asıl manasının kullanılması mani bir yorum e, olduğu zaman mecazi manası düşünülür. Edebiyatlar kelimeler hep aynı manasla kullanılmaz. İşte böyle olduğu gibi teşkil faktörleriyletlen, başka anlamlarla kullanılır. Sobayı yaptım. Soba yanıcı bir şey değil. Soba yanmaz ki. Sobanın içinde odun yanar, kömür yanar, içindeki yakı yakıt yanar yani. Soba yakın demek? Sobanın içindeki yakıtı yakı yakın. Diyor. Silah. Yani dilimizde böyle çok şeyler vardır. Biz bilmeden kullanırız. Aslında Yerin düşünürsen yanlıştır veya böyle izahı vardır. Yaçak aramız zaman. Zaman yakılmış. Hakikaten de olabilir bu. Dereketsizliğinden kinaya böyle söylemiş de olabilir. Bir. Ve yukvadun ilim. İlim, tutulup alın insanlar. Alındı. İlim kalmadı. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz, ashabına bildiriyor ki, Allah ilmi kullarına verdikten sonra onlardan çekip almaz. Sen sonra insanların toplumun içinden Allah ilmi çekip almaz. <gülüyor> i̇lmi almaz. Neyi alır? Alimleri alır. Ölür alimler. İnna billahi ve inna ileyhi raciun. Kuran-ı Mukaddes'in de tamamı dedi. Gidan diyor. Aa neydi o alimler ya? Dergah gibi adamlardı ya. Ne mübarek adamlardı, ne alim adamlar. Alimler <gülüyor> ölür. Geriye Cahil insanlar var, cahil, bilmiyor, dini konuları bilmiyor, insanlar ona mesele sorarlar. Sonra da kendi sivri akıllarına göre, yanlış fikirlerine, kafalarına göre kafadan atma, işkembeden atma cevaplar veriyor. Kendileri dalalete düşerler, çünkü cevap dalalet, safık, doğru değil. Hem de kendilerine soru soranı saptırırlar, dalalete düşürürler. Kendileri dalalete düşerler, soru soranı şaşırtıp saptırırlar, dalalete düşürürler. E ne olacak şimdi? Bunların ahireti cezası. Dalalete düşen de cehenneme gidecek. Dalalete düşürdüğü de cehenneme gidecek. Cehennemde bu ikisi kavga edecek. Ben dedi, Hakk'ın takhasını ehlinler. Cehennem ehlinin birbirlerine cehennemde kavgalaşması haktır. Diyecekler ki, siz olmasaydınız, biz doğru da şey yapacaktık, siz de şey söylediniz, böyle söylediniz, bizi saptırdınız. Sizin yüzünden biz böyle saptık, dalalite düştük, siz bizi saptırdınız diyecekler. Onlar da işte cevaplar verecekler, böyle kavga edecekler şu anlarla. Birbirlerine atacaklar tam Ama yani bir insanın birisi tarafından kandırılması mazeret olmuyor. Ya Rabbi o beni Allah insanlar kanmasın diye peygamber gönderiyor, kitap indiriyor, hak yolu öğretiyor. Hak yolu öğrensin. Allah cahili iki defa azatlandırıyormuş. Bir, cahilliğinden dolayı, yaptığı yanlış işler dolayı azatlandırıyor. Bir de niye bu cahillikten kurtulmak için ilim öğrenmeye çalışmadı? Bir de ondan azatlandırıyormuş. Bu da hadisiyeti. İlim alınır İlim nasıl alınır? gider. Kalmadı. Toplumda bir takım erhalim, cahiller kalır, onlara millet mesele sorar, yanlış cevap verir. Çok oluyor bu. devirde çok oluyor. Televizyonlarda çok oluyor. Gazetelerde çok oluyor. Adam bilmiyor dini, itiraz ediyor. Olmaz bir şey Kardeşim, itiraz etme. Hakkında hadis var bu senin beğenmediğin şeyi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in önünü söylemiş. Sen dar aklında bunu doğru görmüyorsun ama bunun hikmetleri var, faydası var, e, bu doğru, güzel, yani bir de olmaz öyle şey diyor. Bak müftü çıkmış bir yerde, efendim sarık sarana şey demiş, sen ayar bizim sarık saran e kardeşlerimize, bırakın şu bidat işlerini demiş. Yani, bidat de bir şey Bidat açık başla da başın sanıklı olmasıdır. Yani müftü bidat der mi sünnete? Hadis hadis var bu ruhusta. Ama zayıf, ama kavî, hadisi şerifler var mı? E şimdi ona itiraz olur mu? Müftü der mi buna? Camide musafa yapıyorsun. Ne biçim musafa o Böyle şey olur mu Böyle yapsana diyor. Böyle tokalaşmak batıdan geldi. Ama eskiden böyle tokalaşıyordu. Tokalaşıyordu yani. Müslüman'ın Sokalaşması yok, müsafahası var böyle. Şimdi her şey değişti. Yani sen böyle yapmayı tabii görüyorsun ama aslında bu tabii değil. Sen şimdi İngiliz usulüne göre şey yapıyorsun. Pegahar Efendimiz diyor ki, halifiyi Yahudi ben Mesara. Yahudi dedi, Efendim ne diyor? Uymayın, onlara muhalefet edin, Efendim. Onların selamlaması Efendim avuçladı, şöyle avuç burası yerlenmiş, onlara mahalle edin, öyle selamlamayın diyor. E biz şimdi öyle yapmıyor muyuz? Ekseriyetle öyle oluyor. Böyle yapmıyor muyuz? Ekseriyetle şey öyle oluyor. Bu kurban bayramında oluyor. Kurban bayramında koyunu alırsın, sahibi ver elinde. Efendim, koyunun sahibi, sen de müşterisin. Elini alır, bir sallar, bir sallar buradan çıkar koyun. Elinde kalır koyun günü. O zaman elinde olurdu yani, bir olmaz. Kalmayınca böyle doğrular yanlış sayılıyor. Zaten kıyamet alan insanlar doğruların yanlış sayılması, devirlerin doğru sayılması, iyi insanların cemiyette kötü sayılması, kötü insanların başa geçmesi toplumda çok kötü bir değişim oldu. İlim i de ilim alımı. Nasıl alındığını başka bir şeylerden biliyoruz. Alimler gider. Yeni alimde yetişiyor. Çayından alıyor. İlimi öğreniyor. Bir hürriyetinin en temel sonucu insanın dinini çoğu çocuğuna serbestse öğretebilmesidir. Bunu engelleyen zannettir. Din dinini engelleyen dinle savaş edilir. Koşuyor musun? İmam Hatip okulları azaltırsın. Sana ne? Sen mi verdin harçını, temelde şeyini sen mi? Şey ben halk olarak yapıyorum. Sana ne oluyor? İlk Kuvvetleri Komutanının İmam Hatip Okulu'nda ilgisine Yeteceği mi çıktı? Ne oluyor? Sonra sen anlarsın? Paşa olmuşsun ama... Sen ne anlarsın dinden? Ya şey Başkanı'na sorsana. İstanbul'un müşkülüsüne sorsana. Ankara müşkülüsüne sorsana. Sana Sonunda okulları azaltılsın. Kur'an kursları kapatılsın. Efendim, bilmem... Ee... Tarikatların, radyoları, televizyonlar kapatılsın. Niye kapatılsın? Bu sünneti de açılmıyor. Herkesin müstehcen yayın yapan televizyonu devam ederken... Bunu da söyleyebileceklerdir mi? adamlar çalışmazsan, söylemek lazım. Susarsan, susarsan başarır. Çünkü adam layıklık diyor. Layıklığı din düşmanlığı olarak kullanıyor. Şeriatı düşman ilan ediyor. Şeriat kahrolsun diye yürüyüş yapıyor. Şeriat, İslam şeriatı. Sen de gereken çalışmayı göstermesem, bak biz 55 milyon, 65 milyon insan, biz Müslümanız demezsen 3 tane, 5 tane böyle homoseksüel veya lezbiyel, efendim, luti veya bilmem ne kahrolsun şeriat diyor. Bizim cinsel özgürlüğümüzü engelleyen yani şeriat kahrolsun diyor. Yani edepsizliğinde mani olan Mülka şuh bu. Şuh. Noktasız harfiler, şey denir. Şuh. Cimriltir. Yapmıyor, hatalat yapmıyor. Cimri. pinti Nekez. Efendim. Bahil. Beni hayra açılmıyor. Bunların gönlüne cimrilik atılır. Sokulur. Yani o zaman insanlara hayırlı selam yapın, hayırlı para verin. O hale gelin. Yani bir alameti de bu. Cibrilik cimri, şey yapar. Cibril insana Arapçada şahih derler. Şahîh, noktasız maide şahih Cibril demek. Yani vermek istedim. Veya bakil derler. Bu kul da cibril demek. Ne Efendimiz diyor ki, tasattak ve abdü sahih ve sen sıhhatliyken sağlamken cimriyken tasabbutup kibirden korkarken parayı severken hayattayken temülül beka uzun yaşamayı umarken ölüm uzaktayken diye düşünürken hayrını yap ta ha, ömrünün sonuna gelip de yatağa düştüğün zaman öleceğin zaman Hasaduk etmeyi teyir etme, o vakit kadar teyir etme. Efendim Yatağa yatmış, son neresini verecek falan bir yerdeki Tanrı'yı ima, imam okur, atık okuruna verin. Bir anca yerdeki efendim, e, dükkanı, Kur'an kursuna bağışladım. Efendim falancayı işte teyzemine onunla verin, falancanın çok farklı geçicilerine şunu... Zaten diyor artık bunlar senin değil ki, zaten ondan oluyor, ölüyorsun, mirasçılara kalıyor zaten. O zamana teyhir etme diyor, Kasattak ve evden sahih ve şamidiydi. Sıhhatliyken ve içinde cimrilik duyguları varken yaktık. Cimrilik duygusunu yen, o hayrını yaptık. Herkesin kalbinde cimrilik duygusu varmış. <gülüyor> Herkes parayı vereceği zaman hesap etmiş. Düşünmüş. <gülüyor> ben bunu verirsem, sonra akşam ne yiyeceğim? Oğlanı nasıl evlendireceğim? <gülüyor> Efendim arabayı nasıl alacağım, kirayı nasıl ödeyeceğim? En iyisi verdim. Bunu kim diyor? Şeytan. İnsan, efendim, bilmem kaç tane şeytanın itirazını yenerek hayır yaparmış. Böyle Kolay hayır yaparmış. Şimdi bir de bir laf geçiyor, itiraz çıkıyor bilmem ne filan, olmuyor. Biz bir yerde, <gülüyor> biz Çanakkale'de bir yere gittik. Babam okumuş medresede. Babamın medresesini göreyim diye ben medreseyi yerle bir etmişler. Onun hocası, Gücevris Efendi, kendi parasıyla, belki halkın arkamasının da yardımıyla çok güzel bir geniş çatılı cami yapmış. Sizin bu camiden büyük, köye. Bu camiden büyük cami yapmış. Yanına da 24 odalı medrese yapmış. Babam gitmiş orada okumuş. Ne kadar okumuş? Medreseler kapatılması kararı çıkınca kadar orada okumuş, sonra şey yapıyordu. Şu o zamanın okuduğu medreseyi göreyim diye gittim. Medrese yok. cami var. Canı denemaz yıkıldık. Dedim burada medrese olacakmıştı. Nerede bu medrese? Dediler yıkıldı. E, bu bir tane Tarım Bakanlığı'nın bilmem toprak mahsusları, ofisinin bilmem ne mahsus toplama para kazı. E, dedim medresenin yeri dedi, kim verdi buna? Muhtar. Bir şey olamaz mı? Tarım Bakanlığının açlıktan nefesi mi kokuyor? Tarım Bakanlığına yer mi bulunmadı da yani medresenin yerini götürmüşüz götürmüşsünüzdür? Bu vebalde dedim. Kazvayı küreyi getirin dedim. Böyle birbirine bakıyorlar. Ben de biraz böyle şakacıydım. Yani, Kazvayı küreyi getirin dedim. Ne olacak acayip Şu otları temizleyeceğim, temel atacağım, medreseyi tekrar kuracağız dedim. Bir kuş dedim. Ondan sonra bir yerden kuracağız dedi. Biz tapusundan tarım bakanlığına verdi. Tapuyu köşecek. Ahirette hesabına vereceksin bunu. Nasıl vereceksin Yani birisinin malı sen nasıl olur da başka yere verirsin? Senin değil ki. Sen muhtarsan muhtarsın. İhtiyar heyetiysen, ihtiyar heyetiyesin ama Ali'nin malını, Ahmet'e vermeye hakkın yok ki sen nasıl verirsin? Hele bu bilim yuvasıysa, hele caminin kenarında caminin malıysa sen bunu nasıl verirsin? Çok büyük deval dedik, hadi biz size yardım edelim, üyelim. Böyle bir kural kurusun ki, bu Hoca Efendi'nin bu şad olacak, yaptığı işin yıkılmadığını, yaşadığını, devam ettiğini görecek bir müessese kuralı kurdu şey olsun, işe olsun. Filan dedik. Orada hemen hallolacak bir şey değil. Sonra bir de arkadaşlar gitmişler, Efendim, oradan bir Hacı Efendi tamam demişken bir ilerledim. Arkadaşlar da gitmişler, yeri görmüşler. Bana telefon ettiler, sabahleyin. Dizler görülecek yeri diyordu. Yerim büyük mü yani, okacık tepecik, tepecik bir şey olmasa. Anlaşanlı olsun, geniş olsun. 500 milyonlara cebimizde hayır. Hayırın ilk başkandığı tamam, anlaşanlı gelecek. Yapacağız, hayır yapacağız. Şöyle hayır yapacağız. 500 milyonlara yöntüreceğiz. Yani. İyice başlangıç olduk. Akşam bir telefonda, Hacı Baba eve gitmiş. Evdekiler demişler Hacı hayır, hayırda vazgeçmişler. Bizim insanın yanımızla razı olmuyor. Hayır, hayırda bakılır. İşte cimrilik gönüllere cimrilik sokulur. Kıyamet elametlerinden birisi, halbuki mü'min cömah. Allah yoluna malını da verir, canını de verir. İlim alınır, cimrilik kalplere sokulur ve tazharul füten. Fitneler zuhret. Fitne ne demek? Sankaşa. Açıklık. Ahir zamanda çok büyük fitneler olacak. Mira meravenim buyuruyor. Efendim. Şekilkü de fitanın şekli ta in değilin muzsunim. Karanlık gece parçaları gibi büyük fitneler olacak. Yani insan sabahleyin mümin olarak sabaha kalkacak, sabah namazı kıyacak mesela, akşama kâhtı olacak. Dinden çıkacak o, gündüz. Karşılaştığı olaylardan, söylediğin laflarla, kafa son saplanan fikirlerden, akşam kâhtı Akşama, mümin olarak erecek, sabaha kâhtı olacak. Neden? Geceliğinde işte neler olacaksa, ne fikirler, radyolar, televizyonlar, oraları çalışıyor, sabah kâhtı olacak. Şükmeye bak dinlerini az bir dünyalık menfaat uğruna satacaklar. Diyor peygamber. Bir arada yine dünya kalim. Az bir dünyalık menfaat için dinlerimi satacaklar. Ahiretlerimi mahveleyecek insanlar. Dininde fitne olacak. İmanında fitne karıştırılık olacak. Böyle mümin kâhıl olacak. Mümin sabahleyen yani, akkama şakirin duruma düşeceklar. Ve yek sürül herç, hercümer diyor mu di? Hercümer olacak, çoğalacak hercümer. Herç kelimesini bilememişler, dinleyen sahabe ve Müslümanlar cümer. Yine emel hangi yarası var mı? Herç nedir yarası mı? Yani hercümer olmak ne kastediyorsunuz bunu diye? Demek ki sordular ve kelimeyi kelimi bilmediysekler sordular. Gale el kati. Öldürme çok olacak. Aileye efendim aşağılıkları isabet edecek böyle fitneler. Çocuklar ölcek, adamlar ölcek, bilmem ne filanlar bilmen, derse şeyler olacak. Böyle çok olacak diyor. Allah Bundan hepsi kötü şeyler değil, Efendim cahillikten korusun, cimgillikten korusun, fitnelerden korusun. Böyle uğreyip, tecavüze maruz kalıp da canımızı, şey yapınlar. Bazen düşünüyorum, ben Çeşenistan'da oturan bir hoca olsaydım ne olurdu bu halifim. benim kongaladığı zaman. Arkadaşlarım'a yardımcı olmasa, dinimin gereğini yapmamış olurum. Yardımcı olsa da, olmasa da Ulus ayrımı yapmıyor ki. Basıyor barmayı. Kurumun yanında yaş dayanmıyor. çarpışan da ölüyor. Çarpışmayanlarda eli var, canı gidiyor gene. Ölen ölüyor yani. Yani uluslarla savaşmaya kalkmadı diye canını kurtaramıyor. Basla. Basla her şey. Komşuluk diyorlar. Hiç tamir edenlikçilerim böyle. Komşularımız bize saldırıyor Kamçalarımız bizi yamaladı, kamçalarımız bizi öldü. Herhalde yaşıyorduk. Bir cümle edip bir şey. Hatta Bosna ilk kurulduğu zaman İstiklal'ı ilan ettik. Bosna'ya dağıldı. Bosna ilk kurulduğu zaman biz İslam devleti. Sadece değil, Elvat Federasyonu. Boşnak Elvat Federasyonu değildi. vardı. zaman işte Aliye İzzet'e konuş, seçildi. Bosna kuruldu. O zaman demişler ki bu Eski Yugoslav ordusundan savaşıtlar nerede biz Türkiye'ye gönderelim? O da harfler yazın olmasa Türkiye'ye gönderelim işte. Akıllarına gelmemiş ki böyle harfler, laflar olup da, örneğin yani, çolu çocuk berikan olur, canımız gider, malımız gider, evimiz, diyarımız neyden gider diye tahmin bile edemiyoruz. Yani kocaman bir tahmin hesabına. Takip etsene. yani niyetlerini yoksa da ihtimallere takip tedbirleri alsana ama varip alınmamış yani. Ne oldu biz yani? Toplumu bir insan çekip götüremez. Toplum uyanırsa uyanır, uyanık değilse birisi hakkı söyler söyler ve tekiler dinlemez gene o. Yine ise bir kişi toplumu çekerek hayra götüremez. Söyler. Allah Söylediğini kurtarır ötekileri tekileri helal eder. İbrahim Aleyhisselam kurtuldu evliliğin kavminden, şehrinde. İbrahim Aleyhisselam kurtuldu kavmi helal eder. Dört kavminden dört Aleyhisselam kurtuldu kavmi helal eder. Dört Aleyhisselamın karısı Keremiyal da bilir, inanmamışlardandı. O da he helal eder onlara. Helal eder. Noh Aleyhisselamın kavmi inanmadı. Allah Nuh Aleyhisselam'ı kurtardı, kavmi helak oldu, Nuh Aleyhisselam'ın oğunu da inanmayanlardan, o da helak oldu, Allah'ım. İnanın da çalışacaksın, onu koruyor, çalışanı koruyor. Çalışmayan, efendim, ben kurtulurum sana, yine belasını çiziyor, hayatını kaybediyor, ediyor, altını kayıt ediyor, Allah'ın izahını. Yani, Malın için mi cihade gitmedin, Aldın malı. Canın için mi cihade gitmedin de vurdum belanı. Afganistan'da böyle, Suriye'de böyle, efendim bilmem, Çeşitistan'da, efendim Bosna'da her sektörde, yani her yerde böyle. Ne yapması lazım Müslümanın? Allah'ın emrini şey yapmak lazım. Tutbağa çalışması lazım. Daha ne yapması lazım ilk başta? İlk başta Müslümanın İslamı korumak için, Müslümanlığı yaymak için çalışması lazım. İlk başta. Her şey rahatken, efendim evi barkı tamken, efendim bir sıkıntı yokken İslam için çalışması lazım insanın. Şimdi şu anda rahat mıyız hepiniz? Rahatız. Karnımız tok mu, efendim? var mı? Sıcak suyumuz, soğuk suyumuz var mı? Arabamız var mı? Başımız var mı? İyi miyiz? Elhamdülillah Türkiye'den çok daha rahatız, iyiyiz. Her şeyimiz vakti. Evet. Tamam. Şimdi İslam için çalışacaksın. Şimdi çalışacaksın. Çalışmadın. Çalışmadığın zaman tabi bir haliyle İslam için çalıştığın zaman düzelecek olan işler daha berbata gidiyor. O zaman çok büyük zahmetlerle düzelecek duruma geliyor. Çok büyük paralar. O zaman da çalışmadın. Paraları da vermedin. O zaman iş daha büyük felakete dönüşüyor. Bu sefer savaşa dönüşüyor. Veremediğin, kıyamadığın para da gidiyor, can da gidiyor. Allah'ın imkanı böyle. Benim böyle etrafa baktığım olaylardan efendim dünya üzerindeki e, İslam ülkelerinde cereyan eden olaylardan gördüğüm bu Afganistan mesela Afganistan Kur'an-ı Kerim'e göre yönetilen bir ülkeydi. Dünya üzerinde şeriat kanunlarına göre Kur'an-ı Kerim'e göre yönetilen bir ülkeydi. Başlarında şahlar vardı. Zahid-i Şah, Duhumak'ın dinleri vardı ya eskiler. Onu yaşlılar bilir, gençler belki bilmez. O zaman bizim hocamız Sadı, Mehmet Sa'yı Kırkı hocamız, ben Bir gün bana dedi ki Esad kalk Afganistan'a gidelim. Oraya geliş. Çünkü şeriat... Şimdi Af Afganistan o durumdayken, Afganistan'daki Müslümanların ne yapması lazımdı? Şeriat kanununa göre idare ediyor. Ne yapması lazımdı? İslam için çalışması lazımdı. Mektepler açması lazımdı. Kolejler açması lazımdı. Evlatlarını İslam'a göre yetiştirmeye çalışması lazımdı. Uğraşması, gidilmesi lazımdı. Fırsat müsait, hükümet tarafta destektar, destekliyor. Tamam, yap, onlar yapılmadı. Afganlıların yetişildiği adamlar Rusya'ya gitti, Rusya'da tahsil gördü, babrak, termal gibi bilmem ne gibi hain olarak geldi. komünist olarak geldiler. Müslümanlar iyi çalışmadığı için evlatlar gayrimüslim zihniyetle yetiştiler, memleketlerinden zararlı mahluklar olarak geldiler, derece derece işbirliğe gitti. Çalışmadıkça davetlere gitti, çalışmadıkça davetlere gitti, sonunda Afganistan'ın yarısı mahvoldu, evler mahvoldu. Canlar gitti. Kaç milyon? Yani 3-4 milyon insan öldü. Hala da oturmadı yani. Çünkü İslam için rahat zamanında iyi çalışılmalı. Şimdi bizim çok çalışmamız lazım. Rahatız ya. Rahat zamanda çok çalışmamız lazım. Ve kolay. Yani gayet huzurlu, tatlı gider bu işler. Çok kolay. Hem de sevabı çok. Ama bunu yapmazsa iş kötüleşir, kötüleşir, kötüleşir, kötüleşir, kötüleşir merakete dönüşür. Dünya üzerinde hep böyle olmuş. Onun için Allah bize olanlardan ibret almak nasip etsin. Efendim, istenmeyen düşünmemeyi düşmemeyi nasip etsin. Şimdi bir hadiste bırakalım mı? Yoksa hiç olmazsa üç tane okuyalım mı? Üç tane okuyalım hızlı hızlı. İkinci hadisi şerife geçiyorum. يَتَلَا abu bikumü şeytanu fi salatikum. Menseller felem yedri e şefün em vitrün feleyes şut secdeteyn ve innehuva salatihi. Buhari'den tayalesinden Tayalisi'den, İbn Asakir'den Asma radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Şeytan yetela bu. Bir kümüş Şeytan fi küm. Şeytan namazınızda gelir sizinle dalga geçer, eğlenir. Oyna namazdayken şeytan gelir, sizinle oynar. فَلَمْ يَدْرِ اَشَفْءُونَ Onun için namazı kılan ikinci nekatta mı, üçüncü nekatta mı bilmez. Şaşırdı, şeytan aklını çeldi, oynadı, oyaladı, namazın kaç olduğunu bilmedi. Öyle olduğu zaman, nasıl, ne yapacak? Galip kanaatine göre namazı kılacak. Sonra fel yes'üd iki secde, sev secdesi gibi iki secde yapsın. Ve innehumâ bu iki secde tamamı salâtı, tamazı e, tamammasıdır diye Efendimiz böyle buyurmuş. Şimdi şeytan, insanı aldatmakla uğraşan bir mahrum. Ne dermiş? Ateşten yaratılmış. Allah selâhiyet vermiş bizim tarafımızdan görünmüyor, o bizi görüyor. Tehlikeli tarafı bu. Görmüyoruz düşmanı. O bizi görüyor. Hem dışımızda var, hem içimizde var. İçimize de girebiliyor. Kalbimize de, kafamıza da efendim, girebiliyor. Şeytan ne yapıyor? Vesvese veriyor. Mesela, ben hafızım öyle muzul oynadım. Niye? Aklını karıştırıyor. Başka? Başka bir şey yapabiliriz. Sadece vesvese veriyor. Şeytanın Yapabildiği o kadar, vesvese veriyor. Şeytan ezan okunduğu zaman, ezanın duyulmayacağı yere kadar gider, ezan bittikten sonra namaz kılanın yanına gelir, rekatlarını şaşırır. Aklını karıştırıp rekatlarını şaşırır. Bazen abdest salonu yanına gelir, abdesti kaçmış gibi bir duygu verir efendim. Yani ellerini yıkarken bir de kaçmış gibi olur. Hadi yeniden abdest Ne oldu? Abdest kaçtı gibi geliyor. Olmaz öyle şey. Kaçtı gibi gelmek yok. Yakil, şek ile sahil olmaz demiş kitaplarımız. Yani öyle şüpheyle bozulmaz. Peygamber Efendimiz diyor ki, öyle bozuldu gibi olmaz. Yani nasıl bozuldu gibi? Yani yerlendim falan gibi sanıyorum. Olmaz. Yerlendiysen, sesin duyduysan yerlendi. kokusun duyduysan yerlendi. Aksi işte orası kıpırdadı gibi oldu. Oldu. Devam. Çünkü şeytan aldatıyor. Vesvese veriyor. Abdestinde şaşırttırır, vesvese verir. Oldu mu, olmadı mı, kaçtı mı, kaçmadı mı dedi. Namazında rekanları şaşırttırır. Aklına başka şeyler getirtir. Hayır yapacağız zaman hayır yaptırır. Yeni oldu sana. Bu da mi? Çılçülüğün mü? Fakir olur. Sakın haber vermiyor. Senden sonra nasıl yapma? Ve ne Hep yaptığın şeyler bunlar. Hatta fırsat bulursa gelip i̇zfal i lis i sani ki kafir ol sen, imandan bir şey yok, kafir ol. Kelamma kefere, kafir olduğu zaman kare, inni beril ümmüke, inni akabullah, haram ve lalem. Benim seninle ilgim yok, ben bir şey yapmadım, sen kendin yaptın, ben Allah'tan korkarım. E bu. az önce sen söyledin ya, Aldatır. Ondan sonra emeve çektiler. Alayın. Karıyı kocayı birbirine düşürür. Saçlası baş başa tabaklar kırılır. Asalar yıkılır. Sandalyeler kırılır. Camlar kırılır. Güler şeytan şeytanı önerir. Aldatın bunları birbirine nasıl düşürdü mü? Kardeşi kardeşe kavga ettimdir. Şimdi efendim tabii Allah şerrinden korusun şeytanın böyle bir e, sessiz, sedasız içimize girip, aklımıza girip bizi şaşırttığını unutmayacağız. Onun düşman olduğunu bileceğiz. Çünkü Allah diyor ki, اِنَّ شَيْتَانَ لَكُمْ عَدُونَ فِتَّ فِيزُورُ عَدُواۜ Şeytan sizin düşmanınızdır, siz de o düşman dediniz. Yani. Öyle, rahlete düşmeyin, düşme. Kafanıza bir fikir geldi mi, hadi orada. ben seni dinlemiyorum diyecek, şeytana yüz verdik. Başka bir çare yok mu hocam? bir çare de abdestli gezmektir. Şeytanın vesvesesinden, yani kurtulmanın bir çaresi neymiş? Kolay çare yani. Abdestli gezmek. Abdestli oldu mu şeytan? Şeytanın sesi kısılır. Özetmenize yalnızsınız sinek rezertesi gibi güzel. İnsan ondan şey yapmaz. Şeytana uymaz. Abdestsiz olduğu zaman sanki kulağının dibinde hoca hukukatörü sonuna kadar açmış da bağırıyor gibi. Tesir çok oldu. Abdestliken tesir az oluyor. Neden? Manevi bir zırh içinde gibi oluyor. Onun için abdestle gezmek tavsiye edilir. Bu bir bu diyarda da abdestsiz yere basmazsanız şeytanın şerrinden korunursunuz. Bir de eğer evden çıkarken Allah'a söylen, evli birler için şeytanın bütün işlerini ala etti. Herkes hep de Allah'a söylen, evli birlerin şeytanı, bismillah la ilaha illallah deyip bir de tevekkül Allah la havle ve la kuvvete illa billah, neşi, dağın, arallah, bevillahi billah bevillahi. diye evden öyle çıkın. Allah'a tevekkül edenin şeytanın dişi geçmez diye söylüyor. İnnehu neysele Sultanın ala dediğini ameli ve ala Rabbinin tevekkeli olun. tevekkül edenlere tesir ediyor. Tevekketi te Allah diye evden çıkarsa, yarabbi ben sana tevekkül ettim, tesir edemiyor. Afetsi gidersen, tesir edemiyor. Allah'a sığınırsa, tesir edemiyor. Aksi takdirde tesir eder ve kandırır. Çok kandırıyor. Afetsiysikken yani gelip. Kandırır, günahı işlettir. Abdestli olsaydın kandıramayacaktı, günahı işlemeyecekti. Abdestsizken yaptırır ile. Günah olduğunu bile bile yapmayayım diye diye geri geri gide gide yaptırır. Sen yapmak istemez gibiyken yaptırır. Neden? Abdestsizken tesirin güçlü oluyor. Abdestsizken tesir azaltıyor. Bunu bilin, tedbir bu. Üçüncü hadis geldik. Üçüncü de bitecek. Bitiyor yani. Yüca'u bi cehenneme tukadu bi sebi'ine elfi zimamin ma kulli zimamin sebi'une elfe melekin yicirrûne hâv. Bu üçüncü hadis şerif de, hadis-i şerif de cehennemle ilgili Taberani i̇bn Mesud radıyallahu anh'dan rivayet etmiş. Ne mi anlatıyor Peygamber'e? Diyor ki, yüce o bir cehennem. Cehennem getirilir. Nereye getiriliyor? Nereden nereye getiriliyor? Şer günü olduğu yerden mahşer halkının yakınına getirilir cehennem. Bu getirilir. Tükadu bi sev'ine elfi zimamin. Yetmiş bin dizginle çekilerek getirilir bin dizginle cehennem çekilerek getirilir mahşer halkının yanına. Efendim, ma'a külli sebûne elfi melekin yecûrûne hâ. Her dizginin yüzü yetmiş bin meleki cehennemi çeken o dizgin şeyi dizgini o zinciri çeken 70 bin melek vardır. Yani 70 bin dizgin, ip, zincir her birini 70 biner melek tutuyorlar, o vaziyette cehennem getiriler, mahşer halkının yakınıza. Bu kadar bu hadis-i şerifte, ben bu hadis-i şerifte olmayan tarafını size birazcık anlatayım, o kardeşlerim. Birer cehennem, o taraf o tarafa böyle, alevleri böyle saldırır sağa sola. Hani bazen böyle, bilmiyorum ahşap evler, yangınlar filan oluyor böyle, Böyle böyle, böyle yanızları, alevleri saldırır. Böyle saldırır, saldıracak, saldırca hadisler şeriflerde bildiriliyor ve Allahu Teala Hazretleri cehenneme kafirleri atar, attıkça efendim imtaleti, ne cehenneme her tamam mı? Doldun mu? İçin tıklım tıklım doldu mu ya cehennem? Tamam mı? Elim tele etti doldun mu? Biz böyle buyururuz cehenneme diye Allah Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Ve tek olu Var mı daha yarabbim? Daha varsa gönder. Mi ya cehennem diye sordukça o da daha varsa gönder yarabbim. Helmin min mezîd varsa onu da gönderdi. Her insanın her insan şu odada oturanlar da her insanın cehennemde yeri vardır. Her insanın cennette de yeri vardır. Şehitlerde. Alman hastaları. Herkesin hem cennette hem cehennemde yeri vardır. Cennetlik olursa cennetteki yerine gider. cehennemlikse cehennemdeki yerine gider. Hiç eksiklik efendim şey yok. Onun için hepimizin aklımızı, başımızı toplamamız lazım. Biz müminiz. Aventü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevm-il Ahirete inanmışız. Ahiret var mı? Amenna ve sellemde ahirete inanmışız. Ahirete inanmışız. Ondan sonra ahirette ne var? El cennete haktır. Cennet haktır. Ve sıratı haktır. Sırat haktır. Ben ne ruh cehennemde haklı vardır. Oğlum. Efendim, şey, ben hesap o hesap da hakkım, hesap da olacak. Efendim o gün, alakiyevmi değil, Din gününün sahibi, alakiyallah. Hesap da, hakkı, terazi mizan da hakkı. vel hakkım, terazi miza da hakkım, ve miza'nın hakkım. Miza nasıl ölçücek? Böyle bir terazi ilk. E olacak ki o ahiretteki amellerin tartıldığı terazi 7 kat semava kefesine konulsa alacak kadar büyük. O mizanın azametini görünce melekler kenarda titriyecekler. titriyecekler. Oraya ameller konulacak, konulacak. Sevaplar günahlar tartılacak. Sevapların günahları tartılması haktır. Ve veznü yemeye izinin hakkı bir <gülüyor> pahman olan Allah'ın ahirette kulların amellerini tartması, haktır. Ayet-i Allah. وَمَنْ يَعْمَا الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ Bir uçuşan tozun, güneşin ışığında görünen tozun ağırdığı kadar hayır işleyen, hayırı görecek ahirette. وَمَنْ يَعْمَا misal زَرَّةٍ شَرًا o kadar bir toz zerresi ağırlığı kadar şer işleyen şerri görecek. Yani ayırının karşılığını şerrinin karşılığını ağırlıkta bulur. Gene kadar havada uçuşan güneş vurduğu zaman perdelerin arasında havada böyle uçuştuğunu gördüm. O tozun ağırlığı miskal ağırlık demet. Mi? Sıklet demek. Onun ağırlığı miktarı efendim hayır işleyen o hayır da hesaba girecek. O kadar ince. Tozu tozuna, incesi incesine hesap olacak, serre kadar hayır işleyen hayrının karşılığını görecek, serre kadar şer işleyen şerinin karşılığını çırıracak. Yahudet yolu bizi, bunları unutmayan, bunlara göre hayatını düzenli yaşayan, cenneti kazanmaya çalışan, cehennemden korunmaya çok dikkat eden, akıldırışmanlardan eylesin. Amin. Eğer bir insan, kendisini cehennemden koruyamıyor şu adam afetsiz aptaldır beyimsizdir, sefihdir süfehadır evet gafildir canım